Hamd eder, ondan yardım ve mağfiret bileriz. Nefislerimizin seyrinden ona sığmalısın. Allah kime hidayet ederse onu saktıracak yoktur. Kimi de saktırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Evet, bugün iman ve amel yönünden müminlerin özellikleri konumuza devam ediyoruz yine. Geçen hafta merhamet üzerinde durmuştuk. Kardeşlerin birbirine olan merhameti, bugün de yetimlere gösterilen merhamet üzerinde durup konumuza devam edeceğiz. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Evet. Muhakkak ki her konu birbirine devam etme sasebiyle üzerine bina edilme sasebiyle devamı insanlara her zaman fayda verir. Ama her ne kadar aradan bir dersle de dinlese insan o dinlediğini hakkıyla hayatına geçirdiğinde muhakkak kendisine de ne yapar fayda verir. Evet, yetimin itilip kakılmaması ve iyilikle davranılması. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kitabında müminlerden istediği nedir? Davranışlardandır. Ve düşünün şimdi küçük yaşta anne ve babasını kaybeden bir çocuğun en çok ilgi ve alakayı kimden bekler? etrafındaki her insandan ne yapar? ilgi ve alakabey eder. Düşünün şimdi e, çocuk yuvasında büyüyen yetim öksüz büyüyen bir çocukla anne ve babasının yanında büyüyen bir çocuğa bakın. Hangisi daha karakterlidir? Anne baba, Hayata açılışı tam aksın. Tam asla. Bakın o ufacık çocuk anne babasız büyüyen Hayatı öbüründen çok daha çabuk öğrenir. Çok daha çabuk karakter sahibi olur. Çok daha çabuk büyük adamların kavradığı şeyleri ne yapar? Kavramaya başlar. Bu onu evde anne ve babanın yanında büyüyen çocuktan daha duyarlı kılar. Ama o insanların en çok ilgi ve alakaya muhtaçlığı nedir? Merhamettir. İşte bu yüzden küçükken onları itip Hak mı? Onları ne yapma? Hor, görme. Hatta ayeti kerimede dört evlilikten alakalı inen ayeti kerimeye baktığımızda onların malıyla koruma mesela bir kardeşimize verildiğini düşün. Bir kız olsun. Evlenme çağına geldiğinde onların malına göz dikerek onu nikahına ne yapma? Alma diyor. Yani demek ki insanlar merhametli ama bu merhametini suistimal da bir yerde ne yapabiliyormuş yapabiliyormuş işte binimiz toplum dengesini korunması acaba hasebiyle yetimi de ne yapıyor korumasını da yine himaye aldıkları insanları yaptığı iyiliği başa ne yapma hakmama ona ne yaparsa yapsın Allah için yapmayı ne yapıyor tavsiye ediyor. Zaten hangi mesele olursa olsun, bırakın yetimi ölçücü, kim kime iyilik yaparsa yapsın, onu başa kalktığı an, bütün iyiliğini götürüp ne yapmıştır? Çöpe dökmüştür. Yani karşıdaki bile onun hadrini bildiği halde, yani bilsin bilmesin bir yerde de, ona başa kalktığı an, yaptığı da ne yapıyor? Tamamen gidiyor. Çünkü merhamet gündemden o an ne yapıyor? Kalkıyor. Ona iyilik yaparken merhametle yapıyorsun ama karşıdan herhangi bir kemlik gördüğünde merhamet ne yapıyor? Ortadan kalkıyor. İşte Allah Azze ve Celle her halükarda merhamet emrediyor. Bunda da bizim için her konuda örnek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. Ve onun Pederi, ondan sonra insanların en hayırlısı Ebu Bekir'in nafaka verdiği birini düşünün. O nafaka verdiği insan kendi öz kızına ne yapıyor? İftira atıyor. Hem de peygamberin hanımına hem de nafakasını Ebu Bekir'den aldığı halde. Ve bu olayı duyup da Ebu Bekir nafakayı kesince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen ona neden yardım ediyordu? Allah için. Peki niye kesti? nesin için? Allah için ise devam ediyor. Bu da gösteriyor ki merhamet Allah için yapılmışsa sonuna kadar ne yapılacak? Devam edecek. Merhametsizce davranma, onları itip kalkma bu gibi çirkin davranışlarda yasaklanmıştır. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarında yanılgı içindedirler. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Diye Ma'un suresini baştan sonra Allah Azze ve Celle bize ne yapıyor? indiriyor Dikkat ederseniz bakın burada Dini yalan yani gördün mü? Çok ağır bir yani inandım diyen bir insan için nedir? Çok ağır bir ifade. Arkasından gelenleri yapan, dini ne yapıyormuş? Yalanlayan. Kim bu? Yetimi itip kakan. Ben birçok yetim ölçücü nişan gördüm. Ee, hakikaten ciddi manada ona bakanların merhameti elden kaçırdıklarını gördüm. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Ciddi bir merhamet içinde bakanını ben görmedim. Belki ilk başlarda merhametli ama 24 saat hep beraber geçe geçe yani kendi çocuğuyla o çocuğu muhakkak ne yapmıştır? Ayırmıştır. Ve ayırıyordu. Ve ileride de Allah onu ona muhtaç ediyor. Kendi çocuklara bakmadığı halde ite kaka, sürte sırtı her işi buyurduğu o çocuk o kendisine bakar hale geliyor. Çok ilginç yani. i̇şte Allah Azze ve Celle burada Birincisi yetimi itip kakan, sonra yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen. İlk sohbet hatırlayacak olursanız mümin alametlerinden birisi neydi? Allah'ın verdiği hem ye hem de Allah için infakta bulunan. Buradaysa yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. Ve hemen namaza bir atıf var. Vay o namaz kılanlar Demek ki namaz kılan, namazı doğru kılan insan bunu ne yapmazmış? Yapmaz. Çünkü onlar namazlarında diyor yanılgı içinde ve bu tür davranışlara giren insanların da namazı ancak gösteriş için kıldığını Allah Azze ve Celle söylüyor. Ve bu insanlar ufacık bir yardımı, zekatı da ne yapar? Engellerler diyor. Demek ki Kur'an ahlakında bu tür incitici tavırlara Müslüman ne yapmayacak? girmeyecek. Bu ayetler müminlere indirilmiş ki müminler bu emri yerine getirecek. Vicdanı, insaniyeti ne yapmayacak? Hiçbir zaman elden bırakmayacak. Ee, bir dönem çocuk esirgeme kurumunda çalışan üç tane öğretmen vardı. Devamlı derslere gelirdi. Her ders arkadaşlara yalvarırdı. Ne olur kardeşler? gelin şu yuvaları ziyaret edin ya şuradaki yetimleri öksüzleri bir görün bir müslüman görün. Ya oraya gelenler hep değişik art niyetli insanlar ve çocukları hep olmadık şeylere teşvik ediyorlar. Yalvarınlardı. Ben defalarca gittim o Etemes'taki çocuk esirgeme kurumuna. Yani her gittiğimde çocuklar bana alışamadı ben onlara alışamadım. Yani Müslümanı gördükleri an çocukları nefret ediyordu böyle. Daha sonra oturduk arkadaştan biraz konuştuktan sonra onların oradaki davranışlarından, kişilik bozukluklarından anlatınca anladım ki çocuklar bir Müslüman'ı görmekten rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü İslam'dan nefret edecek bir ortamları var ve o şekilde de o çocuklar yetiştiriliyor. Hmm. Böyle olunca seni hiç tanımadığı halde bile ne yapıyor? Diyor. Sen gittin mi eşin kapalı çarşaflı yanındaki kadının açık satık değil ki bir yerini görsün. Ve oraya gelenlere bakın hediyelerle geliyorlar cicili bicili insanlar ve kendilerine çocuk alma veya değişik düşünceleri var. Yani çok farklı ortamlar var. Bunlar bir kurum olarak yerine getirilmesi mümkün değil. Ancak insan, yani ailelerin onları teker teker alıp aile şefkatiyle, merhametiyle ne yapması, büyümesi gerekir ki e, sayılı insanlar olsun. Bakın doğu bloklarında acımasızca e, devletin BK'sı için Firavun sistemlerin baştaki insanların soyunu, sopunu araştırın. Annesi, babası olmayan insan. Putin'in anasız babası da yoktur bak araştırın. Hep e, bu tür anası babası acımasızca yetiştirip toplumun başına getirmişlerdir. Ve o toplumun başına gelen de hiç kimseye ne yapmıyor? Acım mı? Akraba yok ki. Ana baba yok. Kardeş yok. Bir sevgi yok. Yani birinin hatırını sayacak ne var bir şey yok. Çağatır bunların hepsini ne yapmış? Düşünmüş. Ama dinimiz ne diyor? öksüz mü, yetim mi? Elinden tut. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şu iki parnağını göstererek diyor ki kim diyor öksüzün yetimin başını okşar ona iyi davranırsa cennette benimle nasıl iki parnağın beraber olduğu gibi diyor. Yani bir tek bu yetime ve öksüze iyi davranma peygamberler seni cennette ne yapıyormuş? Yan yana. Çünkü buna gösterilmeyen merhamet bu büyüyüp de bir yere geldiğinde sana da ne yapmıyor? Merhamet olmuyor. Ve birçok fitne fesat da tamamen bu tip şeylerden çıkıyor. İşte Kur'an'ın bize verdiği Allah korkusu, yüksek bilden ve merhamet sonuna kadar kullanılmalı. Yine Bakara Suresinin 220. ayet kelimesinde yetimin ıslah edilerek faydalı bir insan haline getirilmesini emrediyorum. Ve sana yetimleri sorarlar. Onlara de ki, onları ıslah etmek, yararlı kılmak hayırlıdır. Eğer onları aranıza katarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Yani müminler bu meseleyi öyle bir şevkle, gayretten istenmeli ki ve o yetime öksüce en güzelini, en doğruyu yetiştirerek toplumda hayırlı insanlar haline getirme emrediyor. Yine e, yetimin malını koruma meselesinde Allah Azze ve Celle miras yoluyla mal sahibi olan yetim çocukların mallarını haksızlıktan ellerinden ne yapmayın? Almayın diyor. Onların malını da zekata ne yapmayın? Bırakmayın. Çünkü zekat yer onu bitirir. Çalıştırır ve çalıştırırken de haksızlık yapmayarak Sadece nefsinizi doyuracak, tecavüz etmemek şartıyla da onlardan bir pay almanızda bir sakınca yok. Ve gerçekten yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir diyor Nisa suresinin 10. ayeti. İşte bu nedenle bir yetimin bakımını üstlendiğinde bir Müslüman ne yapacak? Çok dikkat edecek. Onun anadan babadan falan bir mirası varsa o mirası üzerine ne yapmayacak? Yetirmeyecek. Bana benim bildiğim birçok vaka var. Mesela bir tanesi çok zengin bir aile tanıyorum. Trafik kazasında anne baba öldü, bir çocuk kaldı. Bir çocuk çok büyük servet bıraktı. O çocuk büyüdü. ...o çocuk büyüyene kadar... ...onun yakınları serveti tükettiler... ...ve çocuğa hiç şey bırakmadılar. Yani... ...o kadar büyük bir servet vardı ki... ...o çocuk yokluk içinde büyüdü... ...ona bakanlarsa... ...varlık içinde büyüdü... ...yokluk içinde... ...mal sahibinin çocuğu... ...büyüdü, varlık içinde ise... ...ona bakanların çocukları büyüdü... ...ve neticede ellerinde... ...hiçbir şey kalmadı... ...ve... Ee, aynı anne babası trafik kazasında öldü onun kalan en son çocuğu da yine trafik kazasında kendi düğününe giderken o da düğününe giderken yani çok ilginç bir kaderleri var yine birini tanıyorum ben Ankaralı onlar da yetime baktılar baktılar ee, çocuğa mal mülk bırakmadılar amcaları kendi çocuklarına geçirdiler en son çocuklar büyüdüler haklarını istediler alamadılar en son kardeşlerinden bir tanesi gitti amcasının canını hakkıydı yani bir mal için. yine geçen günü burada bir arkadaş vardı ee, Ankara dışında oturuyorlar nereden geliyor işte mahkemeye gittik niye babası ölmüş bunlar ufak kalıyor mal beraber ticaret yapmışlar bunlara hiçbir şey bırakmamış çocuklar Yürüstü kalmışlar. Bir de vergi babasının üzerineymiş. Borcu da bunların üzerine binmiş. Yani, yani sözün özü yetimse, öksüzse onların malı da kalmışsa onlara ne yapacaksın? Riyayet edeceksin. Etmediğin zaman Aleyküm Selam bunun hakkını Allah'a ne yaparsın? Ödersin. Ve ayeti kerimeye dikkat edecek olursanız sen karnına o malı doldurduğunu zannediyorsun. Halbuki o senin karnına dolan nedir? Ateş. Yani ahirette bunun karşılığını Allah e, Azze ve Celle ateşten çıkaracaksın diye bizleri iptal ediyoruz. Yine yetimlere mallarını verin ve onları murdar olanı temiz olandan değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçluydur Nisa 2'de. Demek ki müminler Allah'tan ve onun ahiretteki azabından korktukları için mallarını onlar yeterli akli olgunluğa ulaşana kadar büyük bir itinayla muhafaza edecek. Yine ayeti kerimede yetimleri nikaha erişeceği çağa kadar deneyin. Şayet kendilerinde bir olgunlaşma gördünüz mü? Hemen onlara mallarını verin. Büyüyecekler diye israf ile çabuk yemeyin. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın. Yoksul olan da ancak ihtiyaca ve örfü uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman onlara karşı şahit bulundurun. Hesap göreceğiz. Allah yeter diyor Nisa 6'da. Demek ki alırken de verirken de ne yapacaksınız? Şahit bulunduracaksınız. Demek ki yetimin Bakımını üstlendiğiniz gibi malı varsa malımın, malının bakımında ne yapacaksınız? Üsleneceksiniz. Bu da müminlerin merhamette gösterdikleri en önemli yani tepedeki zirvelerden bir tanesi. Evet. Demek ki merhamet dediğimizde namazı kılan, namazı dosdoğru kılan bir insanın Allah'ın bu evlinde ne yapacakmış ziyaret edecekmiş. Gelelim Allah'ın kitabında borçlulara gösterilen merhamete, merhamet noktasında. Allah Azze ve Celle müminlere merhametli tavrın başka bir güzel örneğini de borçluya göstermesi konusunda emretmiştir ki, Bakara suresinin 280. ayetine bakacak olursanız, eğer borçlu zorluk içindeyse onu elverişli bir zamana kadar ona ne yapın? Sure verin. Borcu sadaka alarak, alarak bağışlamanız ise sizin için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz. Diyorsun. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim borçlanmış olup da borcunu ödeyemeyecek şekilde mağdur olan bir insan müminlerden mutlaka şefkatli ve anlayışlı bir tavır görür. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki Allah Azze ve Celle bir kulu hesaba çeker. Meleklerine der ki bakın bu adamın hiçbir iyi şeyi yok. Bakıyorlar bir tane böyle cennete koyacak amel kullanmıyorlar. Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi bildiği halde iyice bir araştırın diyor. Hiç mi bir e, yaptığı iyilik yok. Melekler tekrar defterlerini karıştırdığında Hiçbir şey bulamıyorlar ama bir tanesi diyor ki, Ya Rabbi bu zengin bir tüccar sadece alacaklı olan insanlara adamını gönderdiğinde eğer veremeyecekse onlara güçlük çıkarmayın. Bırakın, borcunu erteleyin. Veremezse yine erteleyin, onları müşkül duruma düşürmeyin. Bunu her zaman adamlarına tembihlerdi diyor. Sadece bula bula bunu bulduk. Allah Azze ve Celle her kolaylık sağlayana ben daha da kolaylık sağlarım diyerek bu ameliyle onu ne yapıyor? Cennete koyuyor. Yani bu da gösteriyor ki borçluya merhametli olacak Veremiyor mu? Karşılığını Allah'tan alarak, onu sadak olarak sayıp geçip ne yapacaksın? Gideceksin. Bu da müminin göstereceği merhametliğin en zirvede olanlarından bir tanesi. Zaten kanaatkar olan, dürüst olan mümin bu davranışı ne yapar? Yapar. Ee, yapmazsa hem sıkıntı kendine, düşüncede sıkıntı kendine, karşıdaki de belki de husumete kadar ne yapacak? Gidecek. Belki başınızdan geçti, belki geçmedi ve çevrenizde de görüyorsunuz birçok borçlanma meselesinde. Bakın çok samimi insanların arası hep bu alacak verecekte bitmiştir. Veya çok güvendiğiniz insanlar borç aldığı halde borcuna sadık olmaması sizin ona karşı güveninizi ne yapmıştır? Hatta bir, iki, üç derken ya bu amma asalak adam. Demek ki benim cebimdeki paraya gözü dikiyor. Öbürünün cebindekine gözünü dikiyor. Bu ona karşı da çok dürüst. Başka yönlerden çok iyi bir insan dahi olsa o insana karşı güveni ne yapıyor? Zedeliyor. Onun için borç içinde olanlara merhametli olunduğunda belki karşıdaki de ne yapar? Karakterli duruma düşer. Öyle insanlar var ki borcunu ödemek için gidiyor öbüründen borç alıyor. Öbüründen borç alıyor, onu da ödemiyor, onu da ödemiyor. Kaç tane dosttan ne yapıyor? Olabiliyor. Bir gün mescitte sesler yükseliyor. Aleyhissalatü vesselam bakıyor ne olduğuna. Kâb bin Malik'le birisi tartışıyorlar. Alacak verecek meselesinden. Ani Selam şöyle bir dinliyor olayı. Kâb, borcunun yarısını bağışla sen de kalk borcunu ödetir. Kâb, Allah'a ve Resulullah diyor, hibe ettin. Adam da kalkır borcunun yarısını ne yapıyor? Ödüyor ve ses kesile veriyor. Yani alacak verecek muhakkak beşeri münasebetlerde başımıza gelecek olaylardan. Alacaklı olan her zaman müsamahalı olmalı. borçluyu ne yapmamalı? Kışkırmamalı. Bu müminin ahlakı. Ha, borçlu olan vermezmiş. O onun sorunu. Çünkü borçlu olarak ölen birinin e, mesellere baktığımızda cenaze namazı bile bir yerde kılmaz. Yani İslam emiri kılmaz. Ancak Müslümanlar kılar. Onun da belası nedir? Büyük olan bir olay. Dahası yaşadığı toplumda eminliğini düzgünlüğünü zaten ne yapar kaybeder. Yani insanların yanında asaleti bile varsa, şimdi düşün şurada insanların içinde aklına o on iki kişi arasındaki şey geldi mi? Bu onun yanında eriyecek, oysa buna karşı hiç zaman sanmayıp hissetmeyecek. Buna basit duygular değil kardeşler. Allah böyle durumlara bizleri düşürmesin. Hatta sıfraya olarak da anlatırlar. Ahmet'le Mehmet birbirlerini alacaklı borçluymuş. Mehmet'in gözüne uyku girmezmiş, ödeyemezmiş. Bir gün camı açmış. Lan Ahmet ne var lan demiş. Sana olan borcum var ya. He, Vermiyorum lan demiş. Biraz da sen uykusuz kal demiş. Uluş kafayı ya. Evet, borçlu olan hakikaten sorumlu bir insansa gözüne uyku ne yapmaz, Girmez alacaksa da kılgıyırık tutur birisi ise o da alana kadar gözünü uyku sürmez. <gülüyor> evet. Demek ki mümin hakkını arayacak ama kanaatler olacak, bürüzsü olacak. Karşıdakini düştürüme sokmayacak. E, Borçlu olan da ödeme gücü varsa onu ödeyecek. Karşıdakinin haksız e, parasını haksız olarak gözünü dikmeyecek. Burada bağışla e, ona müsaade et, karşıdaki düşkünse, yani buna da ne yapma, dikkat etme. Ama öyle insanlar vardır ki asalak geçirirler evini dizer, gider bol çalır. Başkasını zor duruma soktuğunuz düşünmez. Ödemeye geldiğinde hiç gılda ne yapmaz, kabardama. Lan karşıdaki çaydanı topladı bunu, o da bir yerlerden kazanarak Birçok insandan yüz göz olarak onun belki pis nefesini koklayarak şey yaptım. İster verir, ister vermez. Hayır vermiyorsun ki alacak verecek, güvenip veriyorsa onu ne yapmayacak? İstismar etmeyecek. Evet. Yine <gülüyor> merhamet kalpleri dine ısındırılacak kimselere müminlerin göstereceği merhamet. Merhamet bak aşama aşama ne yapıyor? Geliyor. Allah Azze ve Celle kitabında sadakalar Allah'tan bir farz olarak yalnız fakirlere düşkünlere zekat içinde görevli olanlara katleri İslam'a ısındıracaklara, kölelere borçlulara Allah yolunda cihada gidenlere yolda kalmışlara bunlar Allah'ın hükmüdür hüküm ve hikmet sahibi ancak Allah'tır bu da ayette gösteriyor ki kardeşlerin, kalpleri ısındırılacak olan bir grup insandan bahsedilmektedir ki e, a.s.m'ın zamanında bunun birçok örneklerini görüyorsunuz. E, kafirlerden birkaç tanesi geliyor. Vadi dolusu da ganimet gelmiş hep kırmızı deve. Bugünün Mercedes'i olarak Kırmızı develer o kadar değerli. Allah Resulü ve Vesulam o kafirlerin onlara baktığını görünce şu vadiyi görüyor musunuz? diyor. Bakıyorlar. Onlar hepsi sürüyorum diyor. Onlar Muhammed ne kadar cömert bir adammıştır ve hemen iman ediyorlar. İman edince bu sefer düşünceleri değişiyor. Hepsini Allah yoluna infak ediyorlar. Bakın <gülüyor> peygamberin daveti var. Yaşantısı var. Etki etmiyor. Ama bir mal onun dine girmesine ne yapıyor etki edebiliyor onun için kardeşlerim İslam her zaman kalbi İslam'a ısınsın diye karşıdaki insanlara hep bir şeyler vermiştir hiç ihtiyacı olmadığı halde bile kalbi sırf İslam'a ısınsın yani Müslümanlar ne kadar cömert İslam ne kadar cömertlik dini bilsin diye hep ne yapmıştır verme yoluna gitmiştir işte Müslümanın takınacağı en güzel tavırlardan birisi de nedir? Budur. İnsanın yaşadığı şu hayatta zaten yediği, içtiği, giydiği kendisi için nedir? Yüktür. Bunların hesabını verecek. Ama yedirdiği, içirdiği, giydirdiği, yaptığı hediye nedir Allah için? Onlar kendini kurtaracaktır. İşte burada da Allah Azze ve Celle bizleri buna teşvik ediyor ve dini yaşamada Diğer insanların da bu dini anlamalarına vesil olacak. Onlara ne yapın? Hediyeler verin. Onların kalplerini ısındıracak hareketlerde bulunun diyor. Bugün bu davranışları kim yapıyor? Hı? Kafirler yapıyor. Yıl başında verdikleri hediyelere bakın. Kendi tamam. özel günlerinde verdikleri hediyeye bakın. Şimdi <gülüyor> adam bir ajanda alıyor. Kalbi hemen tak bir kalem alıyor, bir saat alıyor veya bir telefon hediye ediyor veya işte bir usb, ah, şeyine göre konumuna, durumuna göre adam bir bakıyor ona ne kadar sahip oluyor ve adeta ona bir şey hediye edildi diye adam geldi mesaj kuruşa geçiyor. İslam i̇şte bak bunu ne kadar güzel kullanıyor. İhtiyaç içinde olmasa bile ona ne yapıyor bir şeyler vermeyi anladıyor. İhtiyaç içinde olmasa bile bak. İhtiyaç içinde olana herkes bir şeyler verebilir. Ama sırf kalbi İslam'a ısınsın diye demek ki bunların ne yapılması? Denenmesi. Denenmesi değil. Hayata bunların geçirilmesi gerekiyor. Demek ki merhamet dediğimizde bu noktaları müminin çok güzel hesaplayıp hayatına geçirmesi gerekiyor. Zaten bunlarla uğraşırsa bir Müslüman çıkmayla hesapla uğraşmaya vakti ne yapma Kalmaz. Evet, Allah Azze ve Celle diyor ki kardeşlerim, siz insanlık içinde çıkarılmış en hayırlısınız. İyiliği emredes, kötülükten sakındırız ve Allah'a iman edersiniz. Demek ki müminler o kadar merhametti ki dinden uzak bir hayattan her zaman kendilerini ne yapmışlar, uzak tutmuşlar ve hem kendilerinin kurtulmaları hem de diğer insanların cehennemden kurtulmaları için onlara her zaman iyiliği emreden, kötülükten, nehyeden hayırlı bir topluluk olmuşlar. Demek ki Müslümanlar merhametle çok çok ileriye gitmişler. <gülüyor> Bakın Allah Azze ve Celle bir insanın iman etmeden önceki durumunu nasıl tasvir ediyor? Akşam sohbette de bu ayet-i bir nebze işledim. Siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtar ederdim. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklattır. Ee, İslam'ı tanımadan önce, hayatımıza geçirmeden önce neredeydiniz? İşte size hidayet eden ki bunu diyor Allah azze ve celle insanlara anlat. Ateş çukurunun kenarında geziyorsunuz. Kıyısında geziyorsunuz. Bunu anlatın. Onları da orada ne yapın? Çekin, alın. İşte merhamet budur diyor. Merhamet budur. Ve davet de kardeşlerim tevhidin la ilahe illallah'ın nesidir. Olmazsa olmazlarındandır. Onların kalbini İslam'a ısındıracak her türlü hareketleri ne yapacaksınız? Yapacaksınız. Onları dinden soğutacak, nefret ettirecek veyahut yüz çevirecek her türlü hareketlerinde ne yapacaksınız? Uzak duracaksınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelen her zaman ne yapıyordu? Hayat duruyordu. Ve hiç kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünden dinden ne yapmamıştır? Çıkmamıştır. Hatta kaç kişi beyat ettiği halde gelmiştir. Ey Allah'ın Resulü benim beyatımı ver ben dinden çıkacağım dediğinde bile ondan yüz çevirmiş. Ona kötü muamelede ne yapmamış? Yapmamış. Hatta Medine'de bir gün Osman'la radıyallahu anh beraber dururken tolu dumana katarak birinin gittiğini görünce ne demiştir? Medine değirmenci köre gibidir. Pişi atar temizi içinde bırakır. Yani İslam, değirmenci körüğü gibidir. İnsanın içindeki pisliği atar, temizi ne yapar? Dışarıya çıkarır. Ama kafirlerse, İslam'dan kaçıyorsa, onlarınki de ne yapar İslam'ın içinde? Debreşir. Yani kötü huylu, kötü karakter, nerede, hangi sıfatta olursa olsun, İslam'a ayak uyduramıyorsa o insanda debreşir. İşte Bizler öyle bir insan olmalıyız ki iyilikte yarışan, kötülükten uzak duran ve öyle bir çabalama söz konusu olacak ki insanların içinde e, davet şifatıyla müjdeleyecek, kolaylaştıracak, huzur verecek, nefret ettirmeyecek. Ve bakın bu noktada da çok önemli bir ayet-i kerime, 51. ayeti, belki hepimizin bildiği bir ayet. Ey kavmin, ben bunun karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, beni yaratandan başkasına ait değildir. Akıl erdirmeyecek misiniz? Evet, demek ki yapılan hiçbir hareketin karşılığını yaptığınızda ne yapmayacaksınız? Beklemeyeceksiniz. Ücretiniz kimdenmiş? Yaratan böyle olduğu zaman şuraya kadar gelen anlatılan mevzuyu şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. Merhamet sahibi olabilirsiniz. Ama ücreti karşıdakinden bekliyorsanız o zaman yaptığınız işte yaratan için yapmamış olursunuz. Ki ameliniz kabul değildir. Ve siz de ona merhameti ne yapamazsınız? Duyamazsınız. Evet. Peki ben buna karşılık Rabb'ına doğru bir yol tutmayı dileyen insanlar olmanız dışında sizden bir ücret bu bütün peygamberlerin davetçilerin ortak nedir sözüdür gelin ibadetlerinizde Allah hiçbir şeyi ne yapmayın ortak koşmayın evet gelelim kadınlara gösterilen merhamete önemli bir konu değil mi evet. akşam arkadaşlardan bir tanesi ne diyordu onlar diye <gülüyor> diyeceğim kadınlara bunu işini vermeyeceğim. Erkekler böyle diyor diye kadınlara adeta yem yem yaptılar. <gülüyor> doğru mu? Ha bir yerde doğru günümüzün vakası bu. Dün kadınlar çocuğu bile ölse kocasına sevdirmiyordu, değil mi? Birisi sana emanet verse gerisine ne yaparsın? Ver. Allah sana çocuğunu verdi aldı diyor. Emanetini geri aldı diyor. Düşün anlatma şekline bak. Bugünkü kadının çocuğu öldüğünde anlatma şekline bak. Ene mümküle. Savur bile edemiyorsun. İşte kadınlara merhamet. Şimdi kadınlara merhamet deyince birincisi kadınları güzel tanımak gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Resulam kadınları tarif ederken Kadınların eğe kemiğinden yaratıldığını düzeltmeye çalışırsan, kırılacağını, bırakırsan öylece eğri kalacağını söylüyor. Ve onlara güzel davran, nazik davranın diyor. Bu bize dinde emredilen bir nokta. Ve yine sizin için diyor en büyük tehlike, en büyük kitlene bıraktım. Kadınlar. Kadınlara bıraktım. Bak bu da çok önemli bir nokta en büyük sıkne tevhidden sonra kadınlarsa demek ki kadınların çok çok e, ilgiye alakaya, eğitime neyi var? İhtiyacı var. Kadını bırakırsan seni rezil eder. Baskı yaparsan yine rezil eder. Ama onlara yumuşak merhametli davrandığın zaman o da sana ne yapar? Eşlik yapar, kadınlık yapar. Sen ona yer olursan o sana ne olur? yok olur. Bu böyledir. Ama kadınlara merhametli olmadığın zaman onlardan da sana karşı merhametli olmayı hiçbir zaman bekleme. Ben senden ne gördüm ki ben. Aynen söyleyeceğim. Ve Allah Resulü sallahu aleyhi ve sellem sizin diyor en hayırlınız eşine ve çocuğuna en hayırlı olandır. Diyor. Yani başkalarına merhametli olabilirsin ama önce evinden başla. Evinde merhametli olamıyorsa bir insan, başka tarafa da merhametli olmasın, ne yapamazsın, bekleyemezsin. Aynen sahabenin bir tanesini vali olarak tayin ettiğinde, Hasan Hüseyin koşarak geliyor, omzuna zıpladığında, aleyhissalatü vesselam onu öpüyor, okşuyor onları. Benim bir şu kadar çocuğum var, daha bir tanesini alıp da öpmedim diyor. Aleyhissalatü vesselam, Allah senin kalbinden diyor merhameti aldıysa biz ne yapalım diyor ve onu az Çünkü kendi tabiatına merhamet etmeyen insanlara ne yapmaz? Merhamet etmez diyor. Demek ki devamlı yaşadığı toplulukta birebir gördüğündekilerine insan ne yapmalı? Merhametli olmak zorundaymış. Burada da kadınlara karşı merhametli Kur'an'da ne yapılıyor? Aleyküm sana alacaksın. İki katı Muhammed'in. Muhammed'in savunu. Yok. Yok. Onu mu istiyorsun? O beş lira Evet. Kadınların e, Kadınlara gösterilen merhamet Kur'an'da da sünnette de ne yapılıyor? Güven altına alınıyor. Ve onların e, boşandıktan sonra maddi güvence altına alınması, onlara bir e, mehrin e, verilmesi Kur'an ve sünnette ne yapalım? Gelen noktalardandır. Yine e, Kocası tarafından boşanan kadınların meşru bir tarzda yararlanması ve geçim payları vardır. Bu sakınanlar üzerine bir haktır, borçtur diyor Bakara 241'de. Yani söz konusu, yardım miktarı taraflar tarafından anlaşılarak tespit edilir. Mümin merhameti gereği bu miktarı belirlerken karşıdakinin ihtiyacını ne apa Göz önünde geçirir. Yine ayet-i kerimede onlar yararlandırılın, zengin olan kendi gücüyle, dardı olan da kendi gücü oranında örfe uygun bir şekilde eşini, boşadığı eşini yararlandırsın. Bu iyilik edenler üzerine bir haktır diyor Bakara 236'da. Şimdi cahiliye döneminde boşanan bir kadına hiçbir hak yoktu arkadaşlar. Boşadımı atıyordu ve kadını ortalıkta ne yapıyor? Kalıyordu, rezil, oluyordu. Allah Azze ve Celle ise bunu ortadan kaldırıyor ve kadını ne yapıyor? Güvence altına alıyor. Ve diyor ki geniş imkanlar olan, nafakayı geniş imkanlarına göre versin. Rıskı kısıtlı tutulan da artık Allah'ın kendisine verdiği kadarıyla versin. Allah hiçbir nefs'e ona verdiğinden başkasıyla kümülatu koymaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylığı muhakkak kılıp verecek Demek ki mümin o kadar merhametli olacak ki yardımsever olacak, ahirete karşı sağlam temellerini atacak. Düşünü şimdi aynı yaşta başlayan anlaşan eşlerde bir sıkıntı yoktur bayramda, seyranda hani hiç hatırlamazsa, giyeceği de artık her neyse bunları verir ama belki sizler çok karşılaşmıyorsunuz ama ben birebir e, iyi ile de kötüyle de çok karşılaştığım için özellikle talak meselelerinde e, en çok karşılaştığımız meselelerde birbirine gülen yüzler boşanmada ne yapmıyor? Gülmüyor iyiyken birbirine güzel konuşan diller boşanmada ne yapmıyor? İyi konuşmuyor. Ve aynı yaşta boş koyarken düşündükleri eşleri için düşündükleri o güzel duygular boşandığında ne yapmıyor insanlar? Düşünmüyor. Kendi çocuğu bile onun yanında olsa artık dünyanın en kötü adamı onun ne oluyor? Kocası ya da karısı oluyor. Onun için Allah Azze ve Celle bu noktada da bizleri ne yapıyor? Merhametli olmaya itiyor. Zenginsen, zenginliğin nispetinde olabilir. Yolunuz ayrı olabilir. Birbirinizden artık uyuşamayabilirsiniz. Ama bakıma muhtaçsa gücün nispetinde fakirse, fakirliğin nispetinde. Zenginsen, zenginliğin nispetinde onlara karşı seni ne yapıyor? Merhametli olmayı emrediyor. Bu müminliğin alametlerinden. Yine kardeşlerim evlilik içinde ee, Müslüman kadına muhakkak para, mal, altın şu bu verebilir. Boşanınca bunları almayın diyor. Onları onlara ne yapın? Olduğu gibi bırakın diyor. Belki bu gösterdiğiniz merhamet sizin de onun da ahirette kurtulmasına ne yapıyor? Resile oluyor. Ve yine e, kadınlardan bu gönülleri alınarak ve hoşnut bırakılarak boşanılması emrediliyor. Var mı bunu yapalım baba Yani ben şu ana kadar belki binin üstünde talak meselesiyle yüzde kaldım. Ben bir tanesini, yani hepsine bu nasihatler yaptığım halde hiçbirinin gönül hoşluğuyla birbirlerini boşadığını görmedim arkadaşlar. Allah sizlere bununla imtihan etmesin. Ama böyle bir imtihanla karşı karşıya kalırsanız Allah'ın ayetlerini unutmayın. Çünkü dinden uzak yaşayan topluluklarda boşanma genellikle çeşitli huzursuzluklarda anlaşmazlıklarda e, olur. Ve bunların sebebi de nedir? Genelde mantık uyuşmazlığı, kadın erkek eşitliği tutuşturması veyahut kadının bir şeylere özenmesi veyahut erkeğin yani iki taraftan da çeşitli sebepler olabilir. Ama bir Müslümanın boşanmasında ne sebep olabilir? Bunu iyice bir düşünün. Eğer kadını boşayacak bir şeyin yoksa, ki İslam'da çirkin kadın yoktur. Kötü ahlaklı kadın vardır. İslam'da çirkin erkek de yoktur. Kötü ahlaklı erkek vardır. Yani boşanma noktası. Allah vermesin. Böyle bir imtihanı sizlere Allah imtihan etmesin. Amin. Ama böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsanız Allah sizlere ne yapar? Merhametli olmayı emrediyor. Beş lirayı çişir. Demek ki boşamada da Allah'ın emrettiği gibi boşama talebi olacak. Ama şu da olabilir mesela istisnai hallerden bir baba evladına karını boşa ne yapabilir? diyebilir. Bunda da karşıdaki kadın da anlayışla bunu ne yapacak? Karşılayacak. Ve gönül hoşmuyla işini bırakacak. Evet. Yine kardeşlerim ayet kelimede Kadınları boşadığınızda bekleme sureleri tamamlamamışsa onları ya güzellikten tutun ya da güzellikten bırakın. Fakat haklarını ihlal edip zarar vermek için onları yanınızda tutmayın. Kim böyle yaparsa artık kendi nesline zulmetmiş olur. Evet. Allah'ın bu hükmü gereği müminler gönül rızasıyla yaptığı evlilikleri gerektiği zaman yine gönül rızasıyla sona erdirirler. Allah bizlere bu konuda anlayış versin. Evlenirken birbirlerine gösterdikleri hürmeti boşanırken de birbirlerine göstermeleri gerekir. Şimdi evlenirken kadın olsun erkek olsun aynı kuşların birbirine kur yaptığı gibi ne yaparlar? Tırpır dönerler, en güzel sözleri söylerler, cıvıl cıvıl konuşurlar. Sen hiç olmadı herhalde mücahit. <gülüyor> ama boşanırken de aynı güzel sözler kadından erkekten ne yapmalı çıkmalı çıkmıyorsa demek ki bunlarda ne varmış sıkıntı var işte konumuzda nedir iman ve amel yönünden müminlerin neyi özelliktir demek ki mümin olmak hakikaten kolay bir şeydir Allah'ın emirlerini tuttuğunda hiçbir sıkıntı ne oluyor kalmıyor evet Demek ki kadınlara karşı mevzu e, biraz tefarratlı gidiyor. Her konuda kadınlara karşı Müslüman merhameti ne yapmayacak? Bırakmayacak. Neden kadınlara karşı merhameti elden bırakmayacak? He? Çünkü kadın erkek gibi değil. Karı koca haklarına baktığımızda erkek ne yapar? Kazanır, yedirir, içirir, giydirir. Değil mi? Kadın ne yapar? Namusuna sahip çıkar. Evinin bekçiliğini yapar. Eşinin hoşlanmadığını eve ne yapmaz? Almaz. Yani kadın hep tüketici durumda. Erkekse kazanıcı durumda. Ne zaman kadını ön plana çıkarıp erkekler gibi çalışma alanına ittiler? Ne oldu? Anlayış bitti. Tavırlar değişti. Şartlar değişti. Yani evlilik de boşanma da çocuk oyuncağı gibi ne oldu? Hale geldi. Yani iffetti, namuştu, anlayıştı. Bunlar ortadan yavaş yavaş kalktı. Çünkü erkeklerle haşır neşir olan bir kadının hayasının olduğunu düşünemezsiniz. Haya yavaş yavaş ne yapar? Kalkar. Bunun örneğini şöyle verelim. Bir dağ başında bir çoban azıcık bir kadının etini görse az bir çıplaklık hemen ne yapar? Değişik duygular içine girer. Şehirde millet el öle tok öpüşüyorlar. Sarılıyorlar. Hiç rahatsızlık diyen var mıdır? Yok. İki aile karşı karşıya geliyor. Çok rahatlıkla tokalaşıyorlar. Yanak yanak yapıyor. Öpüşebiliyorlar. Hatta biraz daha ileriye. Böyle biraz sıcak olan bölgeye sulak bölgelere gittiğinde çırılçıtlak aynı ortamda ne yapabiliyor? Oturabiliyorlar ve hareket edebiliyorlar. Bu da ne oluyor? <gülüyor> İslam'ın İslam hükümlerinin uygulanmadığı bir yerde bir boşanma hukukunda da bu İslam'ı beklemek nedir? Mümkün değil. Evet yine Allah Azze ve Celle <gülüyor> ey iman edenler kadınlara zorla mirasçı olmaya kalkışmayın. Bu apaçık çirkinlik ve hayasızlıktır diyor. Evet. Demek ki e, müminler bu konuda da ne yapılıyor? Uyarılıyor. Kadınlara zorla mirasçı olunmamasını, onlara şefkatli ve hayırlı davranılmayı emrediyor. Evet, bugünkü konumuz buraya kadar inşallah. Allah Azze ve Celle anlattığımız bu doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Merhamet dediğimizde demek ki kendi kafamıza göre merhameti ne yapmayacakmışız, anlamayacakmışız. Ve bugün merhametle alakalı neyi gördük? Yetimi, öksüzü gördük. Başka? Borsluyu gördük. Başka? Yolda kalmışı gördük. Başka? Ve kadınları gördük. Demek ki insan Allah'ın ayetleriyle haşir neşir olduğunda merhameti de bir nebze daha iyi ne yapıyormuş anlayabiliyor. Çünkü Allah Azze ve Celle sen hatırlat. Mümin olan ne yapar? Bunu Allah diyor muhakkak ona fayda verir diyor. Ama bakın Kur'an'dan sünnetten mahrum olan mahrum bir yaşantı yaşayan insanlar dünya kadına hak vermek için kadın ve erkek eşitliğinden bahsederler. Bu mümkün değil kardeşler. Yani kadın ve erkek eşit olması nedir? Mümkün değil. Hiçbir noktada mümkün değil. Çünkü Allah Azze ve Celle iki ayeti kerimesinde Erkeği kadınlara nedir? Bir nebze üstü yarattığını söylüyor. Yani bunu kim eşit kılmaya çalışırsa çalışsın ancak yalan söyler. Eşit olduğunu iddia edenlere bugün bakın bir ciklette bile kadını soyur. Ortaya dökerek ne yapıyor? Güya sakız reklamı yapıyor. Halbuki kadının reklamını yapıyor. Yani aşağılayan, ona değer vermeyen yine kadın erkek eşitliğinden bahseden asalaklardır. Onun için Allah Azze ve Celle bizlere merhamet etsin. Aynen. Bizleri merhametli kullarından eylesin. Öğrendiğimiz doğruları hepimize amel etmeyi nasip etsin. İlhamdülillahirrahmanirrahim. Allahümmeh. İlhamdülillahirrahmanirrahim. Eşkeden la ilahe illa ense estağfurakı ve rabbil Elhamdülillahirrahmanirrahim. Haftaya inşallah merhamette müminlerin ahlaki özelliklerinden devam edeceğiz. Seni bir şey okumuştum da bu salgı aletlerimi tüm <gülüyor> serde